Merhaba, Türkiye'de üretime geçen lisanssız güneş enerjisi santrali kapasitesi 13.3 MW'a ulaştı. Üretime geçen güneş paneli sistemleri toplam 54 tane. Enerji Günlüğü'nün Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ yani TEDAŞ verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de lisanssız elektrik üretimi başvurularının sayısı hızla artarken, üretime geçen tesis sayısı henüz ikihaneli rakamlarda bulunuyor. Bugüne kadar 557 lisanssız elektrik üretim projesi başvurusu yapılırken dosyalardan 166'sının başvurusu onaylandı. Onaylanan 166 proje başvurusunun da 90'ında tesislerin kurulumu tamamlanarak geçici kabul başvurusunda bulunuldu. Geçici kabul başvurusu yapılan tesislerden 58'i için geçici kabul verildi. Geçici kabul alan 58 Lisansız elektrik üretimi tesisinden 54'ünü güneş enerjisine dayalı üretim yapan tesisler oluşturuyor. Ayrıca geçici kabul alan bir triko tesisi de bulunuyor. Bu tesisin kurulu gücü ise 7744 kW. Biogaz'a dayalı lisansız elektrik üretim kurulu gücü ise 2883 kW seviyesinde bunlar daha henüz çok az. Konuyla ilgili bir başka haber verelim. Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği, yani Genset, yönetim kurulu başkan yardımcısı Hakan Erkan, lisanssız elektrik üretiminde güneşin payının önümüzdeki süreçte giderek artacağını belirterek, yıl sonuna kadar güneşte kurulu güç 50 megawatta çıkacak ve yatırım miktarı çok rahat 50 milyon euroyu bulacak, dedi. Güneş Enerjisi yatırımlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Genset Başkanı Erkan, 1 megawattlık lisanssız güneş enerjisi santrali için, Tüm masraflar göz önüne alındığında yaklaşık 1 milyon euro gibi bir yatırım yapılıyor. Bu da yıl sonuna kadar Türkiye'nin güneşte 50 milyon euroluk yatırım yapacağı anlamına geliyor diye konuştu. Şu anda mevcut kapasitenin iki katına yakın güneş enerjisi santrali yatırımının da kurulum aşamasında bulunduğunu anlatan Erkan. 2015 için 100 megawattlık ilave kurulu gücün sisteme dahil olmasını beklediklerini söyledi. Bunlar tabii hala henüz küçük rakamlar. Önümüzdeki dönemde lisanslı elektrik üretiminde güneş enerjisinin hızlı bir ivme yakalayacağını belirten Erkan. Güneş Enerji Santrallerinde maliyetin kısmen daha az olduğunu söyleyerek 1 megawatt lisanslı Güneş Enerji Santrali'nin yatırım maliyeti ise yaklaşık 900 bin euroyu buluyor dedi. Bugün ülkede lisanslı üretim söz konusu değil ama lisanslı Üretim 2015 yılı sonlarına doğru hayata geçer diye konuştu. Şirketleri çevre denetiminden muaf tutmanın önünü açan ve halkın chat sürecine katılımını engelleyen yeni çet yönetmeliğinin bazı maddeleri Danıştay tarafından durduruldu. Evrensel Net'te yer alan habere göre çevresel etki değerlendirmesi yönetmenliği 10 Mart 2014'te değiştirilmişti. Bu değişiklik ile chat süreci denetimsizleştirilmiş, İşletmelerin kapasite artışlarını içermeyen, halkın katılım hakkını kısıtlayan bir hale getirilmişti. Yeni yönetmelikle projelerin inşaat süreçlerindeki izleme ve denetim faaliyetleri CHED sürecinden çıkartılmış, bu dönemlere ait kamusal denetim de zayıflatılmıştı. CHED başvuru dosyası, CHED raporu ve proje tanıtım dosyası hazırlayan firmaların kendi hazırladıkları rapor ya da dosyalarının uygulama süreçlerini denetlemesinin önü açılmıştı. Tımabı Çevre Mühendisleri Odası ve Ekoloji Kollektifi Derneği'nin birlikte açtığı dava sonucunda Danıştay verdiği kararla ÇED sürecinin kapsamını daraltan, kamu denetiminden çıkaran, denetim yetkisini özel şirketlere devreden işletmelerin kapasite artışlarını ÇED süreci dışında bırakan, halkın katılım hakkını kısıtlayan hükümleri durdurdu. Ayrıca yeni ÇED yönetmeliğinde projelerden etkilenebilecek halkın sürece katılımını kısıtlayan hükmün yürütmesi durduruldu. Dersim Kültürel ve Doğal Mirası Koruma Girişimciliği Muzur Vadisi'nde yapılan ve yapılacak olan baraj ve HES'lere tepki gösterdi. Dersim Kültürel ve Doğal Mirası Koruma Girişimciliği öncülüğünde Muzur Vadisi'nde yapılan ve yapılacak olan barajlara ilişkin basın açıklaması yapıldı. Bende ki danıştay idari dava daireleri kurulu kararı uyarınca Munzur projesi kapsamındaki tüm barajlar ve HES'ler için çevresel etki değerlendirmesi süreci işletilmelidir. Dersim'de baraj istemiyoruz, Munzur özgür akacak diye de basın açıklamasında yazılı pankartlar taşındı ve sloganlar atıldı. Grup adına açıklamayı yapan avukat Barış Yıldırım. Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yapımı planlanan barajların ve HES'lerin yapımına 1985 yılında tamamen kaçak başlanıldığını belirtti. Munzur Vadisi Milli Parkı'nın birinci derecede doğal sit alanı olarak tespit ve tescil edilmesiyle talebiyle açtıkları davanın Malatya İdare Mahkemesi'nin Munzur lehine verdiği kararın halen de Danıştay'da olduğunu söyledi. Dünya kültürel ve doğal mirasının korunmasına dair sözleşme hükümlerine göre Munzur Vadisi Milli Parkı'nın Dünya Kültür Mirası listesinde Yer alması gereken alanlardan biri olduğunu belirten Yıldırım, Dersim'in kültürel ve doğal mirasının en önemli ögelerinden olan Munzur'da baraj ve HES'lere geçit vermeyeceklerinin altını çizdi. Kaldı ki zaten milli park olan yerde böyle enerji yatırımları yapılması son derece yanlış yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. İyi bayramlar, esen kalın.